Dünyada en şerefli bir makam hafızlığı almaktır. Allah Teala'mına havil olmaktır. Çünkü bunun şerefini Resul-i Ekrem tayin etmiştir. Allah. Eşraf ü zati. Hayırlı bu. Nokut. O şerefi bileceksin sonuç. Hafızlar şerefli bir lazım. Kalbi Kur'an'a bağladınsa hep Kur'anla meşgulsun. Allah Allah. Kalbin başıyla da bağlıysa korkulur. Mesela hafız olacağım şöyle bir tüccar olsaydım ne imandan korkulur. Allah. Allah.